Yani burada Sünni veya Alevilik'den ziyade çocuğun Müslüman oluşuna bakıyoruz. Yani bir kızımız, Müslüman bir kız ancak Müslüman bir erkekle evlenebilir. Ölçü budur. Müslüman diğer mezhep anlayışı yani şu mezhepten bu mezhepten olması değil ölçümüz. Allah'a, Resulüne ve İslam, Resulü Aleyhisselam'ın getirdiği ahkama inanıyorsa Müslümandır. Bizim üst çatımız bunlar değil mi? Evet. Efendim? Dolayısıyla biz o şeylere bakmayalım. Hı hı. Şu mezhepten hı hı. bu mezhepten oluşuna neye bakalım? Yavrumuzun imanına bakalım, inancına evet. bakalım. Namaz kılıyorsa, cuma namazına gidiyorsa falan bunlar güzel şeylerdir. Alamettir en azından. Yani İslam alametidir. Dolayısıyla kızımızı bu yavruya vermekte bir sakınca olmaz. Demek ki ölçü anne baba değil. Hı hı. Olabilir. Anne babası ateist olabilir. Allah muhafaza değil mi? Evet. Dinkarcı. Ama çocuk tertemiz Müslümandır. Ne yapacağız biz? Çocuğun imanına, Müslümanlığına bakacağız. Ona göre yavrumuzu vereceğiz. Teşekkür ederiz hocam.